Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Kristal Diksiyon Oktay Demirci ve bir dönem dizisinden tanıdığımızı zannedeceğimiz Fire Ölçü Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Macera dolu yeni bir hafta başlıyor. 12 derecelik sıcaklığa ulaşacak gün içinde. Ne 12'si, ne 13'ü, ne 15'i. Korkunç sıcaklıklar Korkunç diyerek sizin. özetleyebiliriz. Evet bunlar hep derecelerden bahsedilecek bu hafta böyle. Vallahi dün zaten ulaştık o sıcaklıklara Ege'cim sen de sanki hiç ulaşmadığımız sıcaklıklar Şubat ortasında. Vallahi dün herkes başlıydı dükkanda. Yani. Neredeyse bir yaz esintisi ama düşün ki yaz günü herkes kazak yerine yani Merselizeler yerine kazak, kazak yiymiş. Kazak giymiş. Merselize. Söyleseniz bitirelim programı. Ne olur <gülüyor> mu ya? Daha ikinci Biz kelime mi ettim. Bir şey yapmamıza gerek yok. İkinci bir günaydın dedim. Bir de gün, Merseniz'e dedim. Zaten yani... bir cümle daha aklım var. O noktada no, no, Oktay biçin ya? ya. <gülüyor> günaydın. Ne bir tarih veriyorsunuz. Ne bir şey diyorsunuz. Ne bir hangi gün olduğunu söylüyorsunuz. Gün. Yani evet, üç, gündür, kumaş üç be. 3 gündür okuyan, uyan dinleyicilerimiz varsa şu anda sabah radyolarını açtılarsa. Yeni uyan. Hangi gün olduğunu? Kaç gün uyuduklarını nasıl anlayacaklar? Nereden bilecekler abi? Çok özür dilerim. Eğer sevgili dinleyiciler 1 Şubat günü yattıysanız 3 gün sonrasında gözlerinizi açtınız. 4 Şubat sabahındayız. <gülüyor> Ve arada İyi çok uyumuşsun. tatlı bir hafta sonunu kaçırdınız. Hakikaten çok tatlı hafta sonuydu ama. Çok tatlı bir hafta sonuydu. Gerek hava sıcaklığı olsun e, gerek... E, başka bir şey var mı? Başka bir <gülüyor> hava hava başka, yeter canım ya. Hava yeter abi başka konuşalım. Hava ben sıcaklığı ben olsun. Ben. Ee, çok tatlıydı. 4 Şubat pazartesi 2013... 4 Şubatın Pazartesi gününe e, geldiği geldiği ender günlerden bir tanesi. Hmm. Bu yıl özellikle bu yıl içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle efendim. Yaşayan efsane değilim demiş. Kim, demiş. kim demiş olabilir? Kim demiş? Yaşayan efsaneleri düşünüyorum. Ya da yaşayan... yaşayan efsane sanılanları düşünüyorum. Onlardan bir tanesinin açıklaması. Kim Slash mı? Vallahi bravo. Çok güzel bir performansla herkesin. Gönlünü alarak gitmiş buradan. Özellikle de e, bir yani başlama saatin tam başlama saatinde sahnede olması hakikaten e, slash severleri mutlu etmiş. O herhalde şeyin etkisi ya. ya Eksir rozda olsun ya. diye tam zamanında Eksir rozda bir de ben uyuşturucuyu ve içkiyi bıraktım. Saatim var kolumda bakıyorum saat 8 demiş ki tık diye çıkıyorum. Demeni şey belki de böyle kompleksiz adamlarla çalıştığı için arkada ben Ex Rose kavga başlıyordu tam konser çıkmadan önce bir bir buçuk saat kavga beyler yapmayın falan diye böyle şey işte ben kavgadan diyorsa. da olduğumu zannetmiyorum Ex Rose'un bir şey olduğu bekleyin ha bek bekleyelim bek abi falan filan diye öyle gıcık bir beyler rock adam olur değil miyiz lütfen ya lütfen biraz rak yıldızlı yapan falan diyorlardı ama adamın yaşlanmış işte. Söyleyecek şeyi yok ki ya. Kaç yaşına geldi bu Slej'te? Slej Slash mi? 50'sini buldu mu devirdi rahat edilmiş. daha geç ya. Geç ya daha. Nasıl geç ya ben küçücük çocuktum bu adam Slash'ti. Ben ama bugün, slash slash er küçük slash, slash oldu, erken Drill slash oldu. Dürberimor gibi düşün sen yani. bunu. Sen slash'in slash olduğu zamanlardaki fotoğrafını görsen şey dersin. Ben bu adamı dükkanı almam dersin. Saçları ondan mı kapatıyormuş bu yoksa? Tabii canım bu saçlar yüzünden 10 yaş ekleniyor buna. Hep. Ana biz onu zannediyorduk ki o zaman ph bu adam diyordum bana. Çünkü ben şimdi bakıyorsa şu anda rahat dönem dizisinde oynuyor bu adam da rahat bir e, temiz ellisini devirmiş olması lazım diye düşünüyordum. Y sileşin. Sen bu yından yola çıkarak sileşin neşinden mı? Hayır ben şu andaki yaşıma bakıyorum. Evet. Bir de sileşe bakıyorum. Bir sileşe bakıyorum, bir kendime bakıyorum yani. moda sabahların bir... 14. yılı kutlu olsun <gülüyor> <gülüyor> hesaplar. Sonra As... diyorum ki bunlar hangi dönem dizisinde oynarız diyorum. Ben kesin ben oynarım çünkü sileşin hala. 8 o tarz... yaş var Fahir aranızda öyle Vallahi söyleyeyim. 48. Şöyle. <gülüyor> bak yapıyorum bak. Şöyle geliyorsun elini hiç kaldırmadan aşağıdan yukarıya bak. doğru çevirtiyorsun. İki elini aç bir elinin yüzük parmağını ve küçük parmağını kapat gibi. Şu. Şu. <gülüyor> <gülüyor> 65 doğumlu. Öyle 65 doğumlu. Değil, maşallah maşallah maşallah. 65. Ama haklısın yani şey konusunda haklısın. Bugüne kadar pek çok kere Slash hakkında konuştuk. Hiç parantez içinde bir e, e, şey söylemedik. De. Yani... O da bizim e, ayıbımız. Nasıl bazen günü unutuyoruz hangi tarihte olduğumuzu söylemeyi... Slash konusunda da şey yapmadık ama... E, Slash hakikaten e, çok sevilen bir adam olarak geldi. Bazen hani öyle adamlar çok nefret evet, evet. edilen adam olarak gidiyor <gülüyor> ya. Dönerler yok yine gönülleri fethetmiş. Aynı zamanda genç kuşak da çok seviyormuş Slash. Ben konserle ilgili yorumları okudum bol bol. Hmm. Ve şeyi de fark ettim galiba bir grup insan... Gençler ama etkileyici bir şey işte. Bilgisayar oyunundan tanıdıkları bir adamı karşılarında gördüler. Max Payne'in gelmesi gibi bir şey. Doğru. Mesela demiş ben efsane değilim demiş kim efsane diyebilir kendine falan. Hocam diye sormuşlar. Eric Clapton mesela çok rahat ben efsaneyim diyebilir. Rahat o rahat. Mesela o başka var, kim diyebilir? Mesela başka kim diyebilir? Ee, o adamın adı neydi? E, Eric, Eric Clapton demiş. Eric Clapton. Mesela oraydı. demiş, nasıl falan diye sormuşlar. Mesela demiş. Sabah kalktın demiş Eric Clapton. Ben yaşayan bir efsaneyim diyebilirdim. Slash efsane olmasın o zaman ya. Vallahi <gülüyor> umarım böyle, efsane böyle, olmaz yani böyle, sabah kalktığın öyle değil mi? Bu arada Apartman ben... zilinde yaşayan efsane Erik Crabb'ın 24 yazıyormuş. <gülüyor> Daha inanılmaz. Ve Ondan yö sonra... yönetici yazıyormuş. <gülüyor> yani düşün. Çünkü en çok özellik. <gülüyor> yaşayan yönetici. <gülüyor> Onun dışında e, tabii Sileş konserine gelen ünlülerin fotoğrafları var ama benim gözüm hep Halit Ergenç'i arıyor bu tip konserlerde. E, <gülüyor> bu tip konserlerde o sakalı ile geliyor ya. Aa Süleyman diye bakıyor herkes. Gelmiş da... mı yine? Teptili kıyafet yapmış bir Süleyman olarak sanki. Yok ama. Maalesef bu konserde yok. Şebnem Ferah gelmiş. Efendim başka e, rakçılardan Haluk Levent gelmiştir <gülüyor> herhalde. Ondan sonra <gülüyor> bağırmış seyirciler arasından. Ben de solcuyum diye. <gülüyor> <gülüyor> Susturmuşlar hemen ne alakası var diye. <gülüyor> Aa, beş buçuk saat önce e, kuliste soruları yanıtlamış. İstediğiniz her soru burada var. Bakabilirsiniz. Evet. Gazetelerde bakabilirsiniz. Aynen öyle gazetelerde bakabilirsiniz. Bu arada ben dün Jason Andrew'a gittim. Ah, Fairis söylemiyorsun ya. Ya ben şöyle söyleyeceğim adamın kariyerini bitirdik bitirdik. Ülke olarak adamın Jason, kariyerini. Ciddi Andrew dediğin sihirbaz olan sihirbaz. değil mi? Sihirbaz. Vallahi gidemediğime üzülüyordum da üzülmeyeyim mi? Vallahi üzülme çünkü hakikaten son gün. Adam bir, daha çok üzülsün mü? Adam çok üzüldü. Üzü, üzüntülü gitti yani çok üzüntülü gitti. Niye ya? O kadar espriler, şakalar. Vallahi çok esprili, şakalı, çok hoşta bir adam. Yani hoşta bir adam dedim. Böyle sahnesi falan. Bir dönem dizisinde Didi? rahatlıkla oynayacak. Evet. Gerçi hani hep sürekli İngilizce konuştuğu için Amerikalı olmasından ötürü tahmin tamam. ediyorum. Ee, bir de çevirmen var sanki. Merhaba Türkiye diye başladı mı? Ee, onu dedi ya merhaba falan dedi, teşekkürler dedi. Ondan sonrasını zaten koy verdi güzel İngilizcesi, akıcı İngilizcesiyle. Herhalde Anadolu sesi mezunu. Herhalde büyük ihtimalle. <gülüyor> ben de sü Veya süper lise. <gülüyor> Kesin süper, süper lise. En kötü süper lisesi var. Yalnız son, son yani final sahnesinde adamı nasıl bitirdik o... Yani demek Bitirdik ki... Bitirdik dediğin Fahir sen ve içinde bulunduğun bir Hayır, örgüt mü biz... yoksa bütün salon mu? Vallahi bütün salonun salonun sol kısmı en azından iki tane e, adam e, o isimlerini bilmiyorum ama... Niye e, pek? Eşkallerini... Nasıl oldu? Anlatsana. Vallahi olay şöyle oldu son sahnede... Bu... Bir kere adam başarılı mı? Önce adamdan biraz... Adam birazdan. başarılı canım. Adamın Hı. başarılı olmasını hiç zaten onu şey yapacak adam değiliz. bayan de. anasını diye mi seyrettiniz hep? ...ya yok çok böyle güzel televizyonda... ağaç canlı canlı... ...anlar nasıl yapıyor lan bunu falan diye böyle bir... ...büyülü büyülü seyrediyorsun... ...son gösterisinde de şey var... ...Houdini'nin bir gösterisi var... Ee, ...işte yıllar önce yaptığı... ...işte elleri zincirli... Evet. ...ondan sonra bir eski bir... E, ...bu mektup e, şeyleri vardır ya... ...torbaları diyeceğim e, Çuval. ...çuvalları... ...onlardan birine giriyor... ...onun üstünde de böyle delikler var... ...oradan da bir şeyler geçiriliyor... ...orası da kitleniyor... Ondan sonra işte 30 saniye içinde kurtulacak. Anahtarları da bir yere koyuyorlar falan filan. Böyle bir durum var. <gülüyor> Eraktarlar. Er anahtarlar. Erkan diye bağırıyor orada adam. <gülüyor> Ceksiz <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> Yok keşke bağırsaydı. Kafam <gülüyor> yanıyor diye evet. Ya En güzel. Şimdi sahne çok büyük olduğu için e, işte perdeleri çekmişler belli bir alan <gülüyor> kadar. Evet. Ondan sonra cuma, biraz daha küçültmüşler. Tamam. İki tane beyefendi seçtiler. Yani Niye? Çuvalın yeri... başında dursun diyor mu? Ya işte yardımcı olsunlardı. Ha. İki tane beyefendi istiyorum tamam. dedi. Keşke o yani o adamın yerine bu Erol Erol, Ta, Erol Taş'tı değil mi? Yok Erol Taş değil. Neydi bu şeyin Kim? gösterisini? Şey Ozan ya şey öbür Atilla Taş Atilla ya. Taş. Orada taş. ip var diyen mi? Ha, orada ip var ki ya. Atilla Taş. Ya Atilla Taş'ı seçseydi daha güzel olurdu. Çünkü iki tane beyefendi, aldı işte onlar anahtarla anahtarlarla kilitlediler bunu. Ondan sonra mailbox, şey mailbox diyorum ya yani, o posta şey evet. biliyorsun ben de süper lise mezunu olduğum için biz öyle. Onun içine girdi onun da kilitlemesine yardım ettiler. Sonra da işte etrafında bir perde var onu yukarı kaldırdı adam. Evet, tamam. Fakat adam güzel ayarlamış normalde. İki kişi mi yapıyor bunu? İki kişi yaptı. Tamam. İki beyefendi. Bir tanesinin hafif saçları dökük. <gülüyor> onu da söyleyeyim yani. Neyse bu adamlar oldukları iyi. adam oraya özellikle şey yapmış yani... ...perde yerde duruyor hop yukarı kaldıracaklar <gülüyor> elini kaldırdılar. Kaldırdıktan sonra biraz sanki şey gibi geldi adamlara... ...ya bu biraz kenarda değil mi biraz öne doğru şöyle yana doğru... ...kit diye... Bunlar yana doğru bir yarım metre bir metre açıldılar. Nasıl ya nasıl açıldılar? Şimdi elinde yan, elinde çu, kapalıydı çuvalı yani. da böyle ayağıyla itiyor mu valiziter gibi? Ya o bol, bol zaten bir şey. Hayır adam nasıl şey oluyor? Ya adam içinde çuvalı tamam. şey yapmıyor. Etrafındaki Çuvalın etrafındaki, per etrafındaki perdeyi, perdeyi kaldırıyor. Ha, tamam. Etrafındaki perdeyi kaldır. Onu da kenara yani diğer perdeyle arasında. Onlar bir... sahne büyüsüyle şey mi yaptılar müdahale etme zorunda mı hissettiler kendilerine? Dat, bir müdahale yaptılar. Kenarda bir metrelik bir açıklık kaldı. İşte o açıklık kalmayaydı, İyiydi zira işte... Şey evet şu anda ellerimi şey yapıyorum. Evet bilmem ne ha, falan diye ses Sesi duyuluyor. Sesi duyuluyor. Ha. Sonra bir baktık o perdenin arasına... Fıtı diye biri gitti. Sonra <gülüyor> <gülüyor> böyle fıtı diye biri gitti o perde dışında. <gülüyor> tamam mı? Sonra oradan başka biri fıtı diye geldi. O esnada da herhalde bu yetmiyormuş gibi... Ters ışık verirsek bu gösteri daha fazla nasıl... <gülüyor> Coşkulu hale gelir diye... Bu herhalde ışıkları kontrol eden abimizin de o da hoş şaka. O da bir şey. Arkadan ışığı verdi. İçeride bir kadın oldu. Ağaç gibi yüzü falan tabak gibi gözüküyor. <gülüyor> ben de diyorum ki hoş bir şaka olacak herhalde falan diye. Ondan sonra Jason Andrew şey diyor. Evet şimdi kurdu falan dedi. Oradan işte o çuval. Ha, sesi geliyor tabii. Onun sesi başlayalım. gelmeye devam ediyor. Çuval atıldı. Plap diye indirdi kadın orada. Fakat nedense zaten kadının orada olduğunu. Bir saat önceden <gülüyor> Bir mi? saat önceden biliyoruz ondan sonra yazık. adamlar gülüyor mu bu arada bir yarım metre müdahale yapan adamlar abi onlar da tahmin ediyorum e... ya da <gülüyor> Daha böyle bir mahcup bir ifade mi var Hiç yoksa mahcup. böyle sonra... gülüyorlar Vallahi en son Jason Andrew şeyden çıktı da bizim arkamızdan çıktı da oradan ama zaten fıtı diye kaçtığında <gülüyor> <gülüyor> 30 saniyede oraya kadar nefes, <gülüyor> nefes. aynen öyleydi nefes nefeseydi işte böyle de Jason Andrew'un bir Türkiye kariyeri daha burada nihayetlendi. Yo, memlekette sihirbaz dayanmıyor ya. Vallahi ya yazık ya. Vallahi çok üzüldüm ya. <gülüyor> çok üzüldüm. Sevgili Jason Andrew. Fıtı fıtı. Türkiye, Türkiye'de sihirbaz... Ben sihirbazım çok demek çok büyük cesaretdir zaten. Evet hakikaten çok büyük cesaret. Bende bazı güçler var desem mesela daha şey ben sihirbazım demek... Daha şey yani. Çünkü sihirbaza genel bakışımız bu adam şey ne derler çok güzel bir e, kurgu yapmış. Çok güzel numaraları var değil. Bu adam sihir değil onlara hep oyun yapıyor. Evet. Ben, şey. ben bu oyunu Mahsuz yapıyor. Oradan diye. biri bağırıyor. Benim adım Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ve hakikaten de oyunu bozduk. Jason Andrew kendine gelmişti. Biraz daha böyle şey yapsın. Hileyle buradayla bu iş olmaz. Yürümez hakikaten. Jason lütfen akıllı ol. Gitti değil mi? Ankara'dan gitti son gösterisini. Ağlayarak uzak ağlayarak. <gülüyor> ağlayarak gitmiştir. Fıtı diye kaçtıktan sonra Ankara, kapıdan zor çevirdiler. Ya bir görün. Sen bir görün. Şu kapıdan gir, ondan sonra gidersin diye. O sizin arkanızdan da ondan çıktı büyük ihtimalle faal. canım vallahi üzüldüm üzüldüm üzüldüm. Neyse ama güzeldi. Gösteri hakikaten ayrı bir büyü. Hakikaten böyle ee, yakından izlemek de bir ayrı enteresan. Güzel efendim. bir şey. Güzel sihir ya çok izleyeyim. güzel. Benim badim. mesela en güzel anılarımdan biri yıllar önce Ankara'ya gelmiştik biz babamla ben küçük bir çocuktum. Gene Gocuk'unu giydirmişlerdi değil mi sana? Şey vardı evet gene yaz zamanı olmasına rağmen Haziran, bir Gocuklu gelmişti. Haziran'da Gocuklu çünkü Haziran'da, Ankara geliyorsun. Ankara'da çok soğuktur diye paltoyla dolaşıyordum ben Gençlik Parkı'nda. Bir tane böyle çadır çadırın önünde bir tane çirkin maske takmış bir adam var. Böyle bir şiirbaz kıyafeti gibi sakallı falan bir maske. Millete böyle gel gel yapıyor. Hı hı. Şey diye salona geliyor ama bu dramatik hareketlerle. Ben de ona gitmiştim şeydi. Biletleri nereden alıyoruz? <gülüyor> o da oyundan çıkmadı böyle hiç konuşmuyor falan. Ben ısrarla sorunca <gülüyor> böyle karşılarıyla gözleriyle şeyi işaret etti. Orada bir Ankara'da sihir bahsetmiştim. Onu daha böyle gene su dökeyim oradan çiçek çıksın tipiydi ama çok güzel bir şey sihir evet, bahsetmiştim. Çok güzel hakikaten çok güzel. Ne kadar şanslısın. Ama 30 yıl önceki seyredeydim daha iyi olacaktı. işte kısmet. Oktay bir yerde kısmet. Valla şey ben de çok seviyorum sihirbazları ama bir türlü canlı izleyemedim. Ben varsa yoksa Sermet Erkin. Sermet Erkin büyük sihirbazdım e, bu arada. Pardon. Efendiliğiyle. <gülüyor> Tabii. Türkiye'de sihirbaz kalabilmek mesela bak Mandrake çıldırdı. Mandrake ne oldu? Bir şey oldu değil mi hakikaten? Bir... Türkiye'deki sihirbazın en büyük sihri sinirini saklayabilmesi. saklayabilmesi. Evet. evet. Yani Efendiliğinin koruması en büyük sihir. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. 8.54 saatimiz. Buyursunlar efendim. Espriniz var mı? Şakanız var mı? Hmm. Var. Var. Espri hmm. şaka artık bu. İki buna. espri bir şakamız var. <gülüyor> <gülüyor> dolu dolu bir program. Siz Vektör sevgilin Nijer. Sana bir espri bir de şakan var. Önce hangisi? Önce şakaları alalım. Önce şaka. Şakanın böylesi. Kurtlar Vadisi'nde <gülüyor> Polat Alemdar'la yani Necati Şaşmaz'la parantez içinde 42. 12 Aralık'ta evlenmişti Nagihan Kaşıkçı parantez içinde 22. Evet. Hatırlıyorsunuz. Kendisi hala Yıldız Teknik. Modern sabahların 14. yılı kutlu olsun. Evet <gülüyor> çünkü 42 eksi. 22 eşittir 20. 20. Oradan da zar var. 2 2 2 var. 2 2 4 6 26. 20/2 10 e, 10 aldı. Yok 20 6'ya şey 40 6. Bir 4. Işte 4. Tamam bir çekiç çekti tamam oldu gitti. Kendisi şu anda Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisi. E evlilikle balayıydı falan da filan derslerine çalışamadı. Bu yüzden finallere giremedi. Daha sonra girdiği bütünleme sınavlarında da başarılı olamayan Nagihan dersleri seneye yine alacak. Evet, hadi bakalım. <gülüyor> bu da size en güzel bir ders olsun. Yani ne yapacaksınız? mi? yakından takip etmenize yani, gerek yok. olsa, şey de olsa git balayına Derslerine çalış. Derslerine günü gününe çalışacaksın. Gidiyorlar, Maldivlere gidiyorlar. E gittin tamam bir gün. Yanına iki, götür iki, kitabını, o plajda bir taraftan kitabını çalış, ya, dersini taraftan, çalış. Tabii ki canım. Yani bu atla deve ki Nagel. Önce öğrencisin. Bunu hiç unutma. Önce öğrencisin. Neyse bu Büyük Badire'ye az kaldı gene. Onun bir tane görevi var derslerinde çalışmak. Her şeyi veriyor çünkü ailesi. Ailesi ve beyi. Beyi. beyi. Ee, Yarın futbol sahası büyüklüğünde 2012 DA14 isimli asteroid 15 Şubat'ta dünyaya e, baya, baya baya yakın Yaklaşık. bir yerden geçecek. Ne çok zaman? Güzel. 15 Şubat'ta. Aa, tam doğum günümde. Yani Ege... Senin şerefine o zaman. Aa, doğum günümde dünyanın sonu gelirse çok ayıp olur ya. Bu Göktaş'ın senin şerefine Egeciğim. Ee, valla, o dışı. kadar yakın ki böyle gözlem uydularının yanından falan geçecek yani Hadi daha ya. yakın mesafeden tabi tabi Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi NASA demiş ki valla herkes bir aportla bekleyin Türkiye şey Türkiye diyorum dünyaya çok ama herkes göremeyecek demiş ama çok yakın dediği gene çok uzaktır burdan pol attı kadar falan. E, Ama e, gök taşı böyle bayağı hızlı geliyor abi. Polatlı'dan hızlı. bir gök taşı gelse yani. burada ha. şey yaparız yani. Polatlı'da gök taşı gelse Ankara'da, Ankara'da üşürüz yani öyle söyleyeyim ben. Bolat'da gök taşı çarpsa Ankara'da titriyorum. Ne olur gök taşı çarpınca titrenir herhalde. Evet bir tatlı değil? bir titreme olur. Sallanılır galiba biraz ya. Ha, tatlı bir sallama yapar Oktay ya. ya, ya... Benim içim şöyle bir öps, şöyle bir hani bir şey olursun da içim boşalı verir ya. Hı. O öyle bir şey olur işte. Anladım. 15 Şubat'ta herkes... Neyse ki göre. şey yaptık ya bahçeye, şemsiye. Şey O iyi oldu. Herkes şemsiyelerin altına bekliyoruz. <gülüyor> Toz toprak olabilir yalnız. vallahi çok... Değil mi? Tabii canım. Değil mi Polat? Toz kaldırır. Yani şey Dükkanı olsa, o gün iki defa süpüreceğiz yani. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Dük etkileri. Dükkanı o gün çifter çifter süpüreceğiz. Evet... Bu güzel haberlerimizi verdiğimize göre... Yalnız ben ne... şöyle bir okuyorum. Bu iki haberde de bir espri bulamadım <gülüyor> Şakaydı bunlar canım. Ha, şaka biraz, biraz ayrıntı versene Fahir ya. E, DA14 isimli asteroit niye Ege kayacağı asteroidu demediler ona ya. Ege bilememişler ya. Bilemedik demişler yani. Biz onu zamanda ne, şey yaparken... Ne ya, kadar hızla geliyor? Ne zaman dönecek? 29 bin kilometre hızla geliyor. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Birinci sorumu şak diye cevapladım. <gülüyor> şak diye cevaplarım. Nasıl dönmesi bekleniyor? Eğer çarpmazsa nereden geçecek? Kim görüş, görülebilecek Böyle mi? Dimdik dünyaya geliyor. Tam dünyaya gelirken... Dimdirek. ...çekimimize girip şöyle bir dönüp başka yere mi gidecek? Tabii böyle, böyle hani kavis yapar ya böyle çekiç atmacılar vardır ya. Angry Birds Space gibi mi olacak? Aynen aynen aynen. Eğer biraz şey merak edenler varsa nasıl olacak diye buna Angry Birds Space oynayarak e, rahatlıkla çözebiliriz. 29.000 evet. kilometre biraz hızlı değil mi? Çok. Peki, yani normal yani gözle, biraz üstünde. Gözde görülebilir mi 29.000 kilometre Tabii, hızla güzene? gelirse görmeden ama yani böyle dururken lak diye bir yandan gelirse görmezsin. Ama karşıdan gelirse Karşıdan gelen göktaşının önce nesi gözükür? Önce e, dumanı görünür. Dumanı görükür. Bak adam bir ilkokulu boşuna okumadı. Denizin, çok... denizin öte tarafından mı geliyor? Ha. Göktaşı da olsa. Ben bu taraftan geleceğim. Arada deniz var demiş. Çok temel bir bilgi de haberi. <gülüyor> Göktaşı arkadan gelirse göremezsiniz. Bak bu da çok mantıklı zaten. Ama dikkatle gözlerden kaçmayacak. Nasıl? Yani, 29 bin kilometre gelse. Tabii canım. Hani pozisyonunu iyi alan kişiler onu evet. görebilecek. Gözü fıldır fıldır dönen adam Göremeyebilirsin ya. ya 29 bin kilometre gözü. Görürsün görürsün Biraz biraz Züri. diye geçen bir şey düşünüyor. Öyle ya. olur. Buna. Göktaşı. Şu anda herkes gözünde de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye yani, Buzlu geceler 550 dolar. Hadi buyur buradan Hadi bakalım. Ee, Al bakalım. Kanada'daki buz otelde e, Valla bu sezon... Buz yine... otelde yani dünyanın en zengini olsam hadi fantaziden fanteziye koşuyorum. Afrika'da kaplanlı otelde kalacağım işte yemekleri kaplanlar ağzında getiriyor falan. Onda da kalırım da buz oteli hayatta gitmem yani. Niye reis? Soğuk. Hayır, çok. Soğuk. Soğuk soğuk. Buz Ama vardır ya yine ısıt, ısıtması vardır. Orada. Isıtması vardır ya. ısıtma da yani yatağı Nereden, buz, nereden, nereden ısıtma? Yerden ısıtma desen olmaz. Havadan ısıtma desen bak, duvar ısıtır. De. Isıtmayı işte Ahutullah Tarık Hakan'ın filmindeki gibi karla yapıyorlar. Akşam mesela üşüdün Bu, hemen resepsiyona arayıyorsun. İki tane adam geliyor senin karlı ovuyu. Zaten çivi hmm. çiviyi söker yani. Otel geçen sene 36 oda vardı. Bu sene 44'e çıkardılar oda sayısını. Nasıl yapmışlar onu? Donmuştur bir yerde. Arada bir şey mi dondu iki oda arasında? Vallahi öyle. 5 litre suya bakar bir oda yapması yani. Ha, iki kişilik şömineli odalarda soğuk ve sıcağın karışık hislerini yaşıyor aynı anda. Aynı kaptan Kuston'un hesabı işte yani. Soğukla sıcağı aynı anda böyle kusursuz bir uyum içerisinde bir gece geçirmenin bedeli kişi başı yüz dolar kahvaltı dahil tabii ki o da kahvaltı. Kahvaltıda sıcak yok herhalde. Yok kahvaltı zaten ilk başta kontinentalmiş de sonra açık bife falan baya. 100 dolar nedir ya? 550 dolar. İyi Oktay o kadar bir da fazla değil ya. yani. Yani sen de niye o kadar kafanda büyüttün ki? Ben yazın giderim oraya. Abi sonuç olarak hani bitse de şey yapabileceğimiz, çıkış saatimiz gelse de çıksak diye bakacağım bir yer yani. Ertesi gün olsa da uyanıp gitsek işimize gücümüze dalsak diye. Bir de çıkarken 550 dolar veriyorsun. Değişikmiş. Güzel ama ondan da zevk alan vardır. Meraklısı vardır tabii canım. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Ne yaptık? Başka saat, diyecek bir şey başka bulamıyorum. Başka diyecek ben. bir şey bulamıyorum. Benim diyecek bir şeyim var. O saat başının geldiğini söyleyeceğim. Başka da bir şey söylemeyeceğim. O zaman bu görevinizi bir kez daha çok güzel bir şekilde ifa ettiğinizi ben de hakkını vererek teslim edeyim burada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlarda yeni bir saat başladı sevgili salasalar Espriler, şakalar, taklalar burada buyursunlar hmm. Biliyorsunuz 24 Şubat'ta ne var? 24 Şubat'ta yani 24 Yani doğum gününden 9 gün sonra. sonra evet, Göktaş'ın herhalde <gülüyor> yaralarını sergiyor olacağız. Yanlış yapıyorsun. Kendi doğum gününe göre değil, failin doğum gününe. Fahir'in doğum gününden baya önce. Baya önce o zaman ne var? Oscar var. Oscar'lar Oscar, var Oscar, doğru. Evet, evet. Oscar. Oscar doğum gününün <gülüyor> habercisi diye bilinir. Oscar <gülüyor> biliyorsunuz. 24 Şubat'ta Oscar var. Oscar'a hazırlıklar başladı. Ee, ne hazırlığı olabilir bugün? E, ne aile e, nesi bugün çekilecek olabilir. Foto, fotoğraflarından biri mi? Bravo. Ne heykellerin fotoğrafı mı? Yok bayağı aday, adaylar mı? Evet. Nasıl topluyorlar o kadar adım ya? Abi koşa koşa geliyorlar çünkü yolu veriyorlarmış. Kalacak yeri de veriyorlar. Evet. Yani 24 dalda aday gösterilen bütün oyuncular en iyi oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı Bunların hepsi yemekte hazır bulunuyor. Hem bir yemek hem de... Güzel bir... yemeğim de var. ...beraber birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Aa, o yemeği keşke bize gösterseler. Yani Oscar ödülünü böyle çok hazırlıklı bir şey seyrediyorsun ya şovlar. falan ha, evet şakalar. Ha. Aslında o yemeği böyle bir şey yapsalar... ...Oscar'ı kesin bu masa aldı galiba <gülüyor> diye. Ne bileyim sıcaklar mesela oraya gidiyor öbür masa bekliyor. Ya Oscar'da da alamadık ya tabuğu Büyük ihtimalle çünkü tavuk vardır orada. <gülüyor> Fırın tavuğu. Valla doğru Oscar töreninde ne yenecek ki abi? Ne yenir? Tavuk, tavuk zor ya tavuk. Aa, büyük ihtimalle tane. şey olabilir. Tavuk, tavuk, tavuksa söğüş, söğüş tavuk vardır. Yani. Orada ne güzel espriler vardır ya. İşte tatlılar geliyor. O Oscar'ın haberi değilsin tatlılar geldi diyor. Ya da sırf ben mi eğlenirim acaba o yemekten? <gülüyor> <gülüyor> vallahi rahatsız oldum ya. vallahi rahatsız oldum. Ya yani biz orada bir Aşı masaya atarsak nasıl yani. güler eğlenirdik. Orada sizinle oturacak. Yani orada dikaplıyorduk. Biz, biz gitseydik ne? ben sana söyleyeyim. Yani bizim gideceğimiz zaman yine yani çok sevdiğimiz bir yemek olmasına rağmen iyi kuru fasulye pilav çıkardı yani Kaşık kaşık geldik vallahi. Kaşık kaşık yedik de. Ama yani böyle bir hiç öyle bir Bizim şansımız yaver gitti. Ya. Yani biz, biliyorsun. Yani. Yani. Bize tavuk çıkmıyor. Bize gene bir nohut çıkar. Yine yani ızmıkçı Vallahi biliyor. pilavla ekmek yerken göreceğime eminim böyle bir şey olsun. Vallahi ben o kilo başka türmesene sen. Nerede diyor Kapryo? Kesin pilavın üstüne ketçapını enizi sıkıyordu. <Gülüyor> Ay beni kaldırın buradan falan diye şey. <Gülüyor> patates var mı diye soruyormuş Ekmek <gülüyor> kız, Patates yerle vallahi dedi Kapryo. Börekler <Gülüyor> neli, patatesi var, <Gülüyor> peynirli var. <Gülüyor> iki tane patates <gülüyor> <O tipi adam. gülüyor> Hayırlı olsun vallahi çok güzel. Bu arada e, Django Unlimited Unchanged <gülüyor> Ben, ben onu ama yani filmdeki e, nasıl diyeyim cahil koboylar gibi Django demeyi <gülüyor> tercih ediyorum. Çok havalı. Baştaki D okumuyor The ya. <gülüyor> <The Django. gülüyor> yani, de okumuyor. Django, Django. Yani Ankara Tarantino'ya açmış herhalde. Dün biz kızılaydaki sinemalardan birine gittik. En ön sırada, en kenardaki. Koltuklar kalmış. Ondan giremedik. Biraz anlatır mısınız? Dujango Unchained'in mi? <gülüyor> unlimited, Unlimited. Dujango... Unlimited 2013. Yani Django ee, Django filmimizde en büyük yani eski kovboy filmlerini sevenlerin en büyük eksiği o filmlerde yeterince kan görmemeleri ya. <gülüyor> <gülüyor> Çatışma var burada kana doyacaklar zaten. Hmm. Bir şey sahnesi eksikti yani onu da bir yere yerleştirebilirlerdi. Ne? Kovboy filmlerinde benim sevdiğim mahsur kaldıkları yerden. Sağa sola ateşe ederek çıkmaları. Bir de yok mu öyle bir sahne? Öyle bir sahne yok. Allah bir Allah. de tren sahnesi olsaydı tam anlamıyla benim yani bir tren soygunu da cowboy filmlerinde en çok sevdiğim şey. Bütün bu güzellikleri bir araya getiren Tarantino'ya buradan sistem ediyorum. Bir tren isterdi. Yani, yani bir, kaç bir veriyorsun? 9.99. O derece. Trenden de 0.01 kırdım. Eline sağlık yekşin. Beğendim yani. Esprileri, şakaları. şakaları. Efendim o Müzikleri. fantastik müziği. Ama o müzik o film olmadan da çekilmez. The Django. <gülüyor> Niye canım güzel çok güzel şey var, Başka mi? şey müziği de var. Ha rapler de vardı onlar da güzel. Ha, hayır canım Django o müzik olmasaydı zaten Tarantino kafası karışmış şeydi. <gülüyor> çok hoş bir müzik daha göndermişler ama onu reklamda kullanmışlar. <gülüyor> <The> Django. <gülüyor> <gülüyor> Django diye bir şey çıksa ne kadar güzel olurdu. Sen de izledin Pis değil mi şey. Faiz? Sen de numaranı ver. Ben, Notunu da alırsın. Ben notumu vereyim benim notum. Teşekkürler. Notum, notum, Sağ notum olun. biraz düşüktür Kaç? Ya yani yani 7.2. ...sıfırcı Fahir'den 1.2 almak da yani... yani ...her, her baba harcı, harcı da değil yani o da Tarantino'nun hatırına. Nerelerden kırdığını e, çıkacak rapora göre anlayacağız. Evet. Değil mi? Yani şimdi kimse seyretmedi biraz daha seyretsinler ondan sonra bu konuyu uzun uzadıya tartışırız. Ya Amerika'da e, Muhammed Ali'nin öldüğü haberleri... Evet dün, maalesef. ...dün gece yayıldı e, ama ailesi e, daha ülkemizde değil, de, değil. de oluyor biliyorsunuz böyle ünlüler öldü diye bir takım haberler çıkıyor. Ailesi fotoğrafını çekmiş göndermiş. Yenekte çektirdikleri fotoğrafı paylaşmışlar. Ne alakası var diye. Ama ee... çok uzun yıllardır Parkinson'la boğuşmuyor mu Muhammed Hanım? Evet. Yani o şey. Ve belki insanları şaşırtmayacak haberler. Şaşırtmayacak da işte ailesi yani sevenleri daha yakın olan insanlar tepki göstermişler. Ali şu an maç seyrediyordu biliyorsunuz dün Super Bowl vardı. vardı doğru. Ee, onu izlerken ki e, fotoğraflarını yayınladı. Bakayım. Ben de bakayım. Kim şey. oynadı Super Bowl'da? Evet Oktay ya bu sene Super Bowl Super ben Bowl'da çok takip mi? edemedim. <gülüyor> Super Bowl'da kim oynuyordu bu sene? Super Bowl'da Beyoncé vardı. Beyoncé oynadı. Ee, bir de şey kim okudu. Yani Super Bowl'la ilgili Amerikan marşını kim okudu? Onu Fix. Kim, kim bu sene Fix Beyoncé okuyor. Türkiye'den izleyebildik mi maçı? Tabii canım izlendiniz izlenmez mı? Nereden izliyorsun? Büyük özel bir televizyon kanalına. <gülüyor> <gülüyor> Yok spor kanalı var ya bir tane şey. Oradan veriyor, yani. veriyorlar. Oradan veriyor. Aa, niye hiç aklıma gelmedi benim seyretmek. Ben Amerikan futbolunu çok beğenmiştim bir kere seyrettim. <gülüyor> bir kere seyretmiştim çok güzeldi ki. Eski kanal var diye bir tane. Neydi o? Banka ismi geliyor aklıma he, da. Hebe. Hebebe. Hebebe. He, Orada veriyordu Amerikan futbolu maçlarını. Seyrettiğinde tam seyirlik bir Tabii şey. Tabii canım, canım sabahlara kadar Amerikan futbolu seyrettik. Spor anlamına bir şey var mı bilmiyorum da çok hızlı hızlı görüntülerin değiştiği koşmalı atlamalı güzel bir spordu. Valla bu sene de öyle olmuş. Bu sene de koşmalı falan, koşmalı falan yani. olmuş. Yani. atlamalı çözüm. zıplamalı. Öyle güzel güzel yapalım demişim. biz şey. canlı seyrettiğimize kaçta seyrediyoruz gece 3'te mi oturmak lazım? Bakayım başta? nerede oynandı Oktay ona göre ben saatini çak diye vereyim sana. Nerede oynanıyor? Ee, Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da bir yerde, bir yerde oynanıyor. Yerde oynanıyor. İşte batısında mı oynanıyor doğusunda mı oynanıyor ona batısında, göre batısında Çünkü batısında galiba batısı ile doğusu arasında bile Amerika'nın kaç saat fark var 30 dakika var. bir elektrik kesilmiş herkes onu Maaşla. konuşuyor Hı -hı. evet 30 dakikalık elektrik kesintisi olmuş ama ee, yani şey 3. devrede elektrik gidince ama tabii böyle yavaş yavaş dönmüş yani oğlum yani jeneratörü hemen... çalıştır diyor oradan koşturmuşlar hocam ne bir jeneratör benzin yok arabalardan bol ağızlarıyla şey çekip benzini oraya Hay bir rezalet bir rezalet ama olsun sonuçta Super Bowl'u kim kazandı? Kim kazandı? Onu biliyorum. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Oynayan, oynayanlardan bir tanesi. Baltimore takımı. Baltimore. Yok mu Super Bowl'u bilen ya? İzleyen vardır bizim dinleyicilerimiz arasında. Onlar da izleyecek. uyuyordur herhalde ya gecenin bilmem kaçında maçı izlemiş adamlar. Hayırlısı olsun diyelim ilk önce. Yani dostluk kazandı bence Super Bowl'dan. Bence ha yani. Süper bir dostluk anı dinleyicilerimiz aramaya başladılar. Aa, abi, Süper Bal superbol. Super Baltimore biliyoruz, şey biliyoruz da yani. Baltimore çocuyuz, New York'u neyleriz? Ne kadar New York'u varsa diye böyle bir sloganlar atıldığını ve şey tezahüratlar yapıldığını hatırlıyorum başta. Birazdan bağlanacak sevgilim. Birazdan, birazdan bağlanacak. Evet. Sen alabilirsin Kadriye'nin son kıyafetini hatırlar. <gülüyor> <gülüyor> bir daha düşün. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Şöyle Barna'nın azıcık bastır. Günaydın. Günaydın. Kimle görüş? Ah, Ozan Bey. Ne haber? İyiyiz, nasıl, nasıl? Teşekkür ederiz. Hoş Ozan Bey dün Zaten dedik ki maç yerine gossip gördü serdiyordu onu ben Twitter'dan gördüm. Yok o daha yok işte, final final maç yerine gossip gördü seyretti lütfen. Ha, daha başlamamıştı ki zaten o evet, gossip. Evet, daha başlamamıştı. Evet maçı dinleyelim. Nasıldı kıyafetler son bölümde final bölümü kıyafetlerinde ne diyorsunuz Ozan Bey? Ben maçı izleyemedim pek uyumuşum. Hadi canım. Ama hani diğer bilgileri verebilirim. Soğur falan da biliyorum. Tamam. Önce kim oynadı? Kim kim oynadı? Önce Baltimore Ravens'la San Francisco 49ers oynadı bu sene. 49ers. 49ers, 49ers çok Fortin iyi. San Francisco'ya yakınsınız. Yakınsınız. Ya siz Beşiktaşlısınız değil mi? Yani, Beşiktaşlılar Türkiye'den e, hangi Amerikan futbolu takımını tutarlar? Maçım var tabii ki ya. Yani, yani ileride renklerden dolayı tutacaksak Oakland Raiders'i tutmamız gerekir ama hani öyle bir şey yok. Ben Washington Redskins tutuyorum. Washingtonlısınız yani. <gülüyor> Washington Eagles. O, o bizde işte elendik maalesef bu sene. Washington bu sene Ay. kötü. O ya tarafsızdım ama güzel bir maç olduğuna inanıyorum. Akşam izleyeceğim tek. Nerede oldu peki maç? Super Bowl. Eee, New Orleans'da oynanmış. Ya, New Orleans'ın Orleans. Güney'miş. Ne ya doğu ne batı ya. Güney'de oynanmış evet. falan. Kaçta başladı Türkiye saatiyle? 1.5. Bir 1.5'ta buçuk. Bir buçuk başladı. Ya evet. aslında seyredilirmiş o kadar da kötü. değil mi o reklamlarıyla, mekranlarıyla? Ya hani işte 6.30'da yeni bitiyordu. Hadi canım. Evet. 8 saat. saat falan 5 saat falan mı sürüyor maç? arada saat. bir elektrik kesintisi olmuş ha, o yüzden tamam. de biraz uzamış. Kim kazanmış peki? Ravens kazandı. Ravens kazandı. Baltimore evet. Ravens. Biz Baltimore çocuğuyuz diyorsunuz. Kaç kaç kazanmışlar? 38-35 galiba. İyi. 4-1 4-1 deseydiniz de biz iyi diyecektik. <gülüyor> yani 38-31 de güzel, Ma gollü bir maç olmuş anladım. Olsuncularıyla. Evet, bayağı gollü olmuş. Futboldaki 2-1'lik skora tekabül eden Amerika futbolu skoru ne? <gülüyor> en heyecanlı. Kaç? Ona 7 falan anca. Hadi ya bayağı o zaman hareket Tabii içiyormuş. Bu, bayağı bayağı. Yani. Gol veya goller. Yani. Peki şimdi lig orada süperboldan sonra bitiyor mu? Futbol gibi Amerika mu? Orada Amerikan futbolu bitti artık orada. Şimdi beyzbol kadar basketbolda ve hokey ile idare edecekler. Siz dünyanın en sıkıcı sporu beyzbolu da izliyor musunuz? İzliyorum. Dünyanın en sıkıcı sporu değil bence zaten. <gülüyor> Hangi spor dünyanın en sıkıcı sporu size göre Ozan Bey? Yani, golf. Golf doğru. Evet. Ama Peki, onu da izliyordu. Gerçi onu da izliyorsunuzdur. Saatlerce yok, izledikten yok. sonra bu kararı vermiş olabilirsiniz. Evet saatlerce izledikten sonra <gülüyor> Karar verdim. Bir daha izlemiyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederiz efendim ben bu. Teşekkürler. Güle güle. <gülüyor> Bundan Demek sonra yani ne musiyim abiciğim ben? Ravens Ravens Baltimore Ravens mı? Baltimore. Hayır. Evet. <gülüyor> San Francisco takımının adı neydi ya? 49ers. 49ers. 49ers. Give up 49. Diyoruz. Vay <gülüyor> hadi hadi benim sahte annem bir kramp girdi benim çıkasın. Acil gitmem lazım çocuklar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Mika radyonuzdaydı, müzisyen arkadaşlarıyla bir araya gelmiş. Öyle bir şarkı yapalım ki hiçbir özelliği olmasın demiş ve ortaya popular song çıkmış. Ariana Grande bu şarkıda ona eşlik eden sanatçımız. Ben de istedim var demiş. Buyurun efendim. Evet. Şimdi de e, <gülüyor> isterseniz hep beraber bir spor dünyasından bir haberle. E, e, spor köşemizi az önce bitirmiştik diye. Ben ya spor şey değil zaten bu spor değil. Gebelik dünyası. E, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo. E, eşi Roberta biliyorsunuz 8 aylık. Nosta Nosta'yı söyleyen Nosta Nosta. Nosta, Nosta. Aynı. tanımıyoruz yeni futbolcuları çok ayıp ya. Melo var ya, ya tükürdü mü tükürmedi mi? Ha, o mu Melo? Ha, o o Melo. Ondan sonra eşi e, 8 aylık hamile 4. çocuğunu bekliyor Melo. Ee, onun işte oğlu olacak o belli olmuş işte cinsiyeti. Hadi bakalım. İsmini de Luke diye koymuşlar. Luke mu? Ha, Luke Skywalker diye koymuş. Neyse eşinin Luke Melo. Luke Melo. Onu da göbeğine yazmış eşinin göbeğine açmışlar oraya Luke diye yazmış. Ondan sonra da o fotoğrafı Neyle yazmış. Keçeli gazlı kalem. Keçeli keçeli kalemle. Nokta. Keçeli kalem mi? Ikimizin arasındaki fraksiyon farkına bak. Keçeli kalem gazlı, ben gazlı de kalem. Ben bugüne dedi. kadar hep keçeli kalem diyordum. Alinden gazlı kalem öğrendim. Şimdi iletişim kopuklu olmasın diye gazlı demeye başladım. Kesin gazlı kalem gazlı başka var. bir şey olabilir ya. Doğrusu keçeli onun diyebiliyorum ben. Ha, ben canım. de keçeli diyebiliyorum da gazlı başka bir şey galiba. Durmuyor. Vıcık vıcık diye ben yazarken ses çıkarır. Konuşmamı biraz dikkat etmek zorunda olduğumdan geçen gün gidecek dedim. Anne gidecek. Gidecek. diye şey yaptım. Ne dedi? Gidecek diye düzeltmiş. Aynıymış ya. Keçeli kalemle gazlı kalem. Aynı, aynı canım aynı, aynı da işte. Ama onu birisi AKP AK Parti gibi bir şey. <gülüyor> birisi bir şeye yakın yani. <gülüyor> Hangi hangisine yakın bilmiyorum. Ben bugüne kadar keçeli fraksiyonundaydım. Şimdi gazlıya geçtim. Silinebilir Dönet, modelleri de varmış. <gülüyor> Silinebilir modelleri de varmış. Şeyin, gazlı kalemin. Ne Öyle bir şey. Ne Porta bilgisayarına Fakat, keçeli kalem diye mi Keçeli kalem, ya? kalem diye yazınca abi Sireni Rica mezarında dönüyordu. Ben bunu keçeli kalem yazsın diye bu o kadar kafa patlattım diyor. <gülüyor> Neyse Luke'un adını yazmış kadının göbeğine. Kadı dediği sevgili Roberta'nın. Evet. Ondan sonra güzel de bir fotoğraflarını birlikte çektirdikleri fotoğraflardan birini de Nereye koymuş olabilirler? Göbeğine, göbeğine mi? <gülüyor> Instagram'a koymuşlar. Ondan sonra Instagram'a koyunca fotoğrafın altına inşallah gelişi uzun sürmez diye de yazmış Felipe Melo. İnşallah mı yazmış? İnşallah yazmış. Ondan sonra sen, sen misin, misin? <gülüyor> bunu yazan. <gülüyor> hemen Galatasaraylı bazı taraftarlar Felipe'ye işin gücü çocuk yapmak. Çocuk yapacağını acık gol at diye lafları sokuştura sokuştura Instagram'dan adamı tiksindirtip hemen uzaklaşmışlar. Ya bir adama böyle yani İnsanları <gülüyor> ayrı. ettim mi bir kez daha görmüş bir, Herhangi bir olguya küfret Lanet <gülüyor> olsun Instagram'da Vallahi lanet olsun böyle şey demiş ya Bu ne demiş ya Instagram pisliğin teki çıktı <gülüyor> Rıza Baba Buyurun Bu, efendim başka neler olmuş peki? Ya şeyle Bunlar ilgili, çok ilginç olaylar ilgili ayrıntılar geliyor Super Bowl ile ilgili ayrıntılar geliyor da ee, ...biz bir hata yapmışız... Beyoncé okudu diye... ...Ali Şekiyiz okurmuş... Ya. Ali <gülüyor> Beyoncé ondan önce okudu çünkü... ...sonra hatta tartışıldı ya... ...Playback mi okudu, kasetten mi okudu diye... E, ...Devre Arası şovundaymış... Beyoncé ile e, Destiny's Child'ın... ...diğer üyeleri... ...ismi diğer... bilinmeyen diğer üyeleri diye... ...yazık onlar ne oldu acaba ya... ...para alıyorlar mı Beyoncé'den... ...Beyonce'den mi... Ha. O ya telif sana... geliriyle gene hep şeydir yani. 3-5 akıp gidiyordur be olup gidiyorlar. Hiç şey yapma Ege yani. Fahir Öngüç'ün çalışanları olarak bizim Destiny's Child'ın diğer üyelerine <gülüyor> laf hiç etmemiz fark... yok hakikaten. Hiç, hiç hakkımız Aynen. yok yani. Yani şey noktasındayız hatta. Şu tarih tartışmalarında bir tane adam var ya. Hayır. Murat Bardakçı'nın yanındaki adam. Gözlükte <gülüyor> adamı. Onlarla mı? falan takılabilir. Senin de ismini biliyorlar. Benim biliyorlar aslında. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Diye oturabilirsin yani rahatlıkla. <gülüyor> Ay. Peki o zaman Aksaray'ın Sultanalı Beldesi'nde yerin altına doğal gaz depolama tesisleri yapılıyor. Buraya bir itiraz çok olan. Çok iyi ya şuraya, tam, tam kadar, var ya her şey normal. Çok yani güzel. çok tam doğru yer bravo. 6 yıl sürecek inşaatta 200 Çinli de çalışıyor. Buna itirazı olan şimdi itiraz etsin ya da sonsuza dek sussun. Çinli mi? Çinli. Çinliler çok iyi yapar. Doğalgazlı Çin zaten. Yani doğalgaz deyince akla gelen isim Çin. Çin deyince hop 200 kişi zaten onların ne demiş yani o kadar adam var 200 kişi bize dokunmaz, dokanmaz ki bize. Bir de doldur. 6 yıl sürecek inşaatta gene bir can şenliği olmuştur Neyse. Çinliler. <gülüyor> Bunların hepsi karatabiliyorlar ne bilecek falan diye. Sırf bu konuşuluyordur. Valla işte etrafta yaşamaya başladılar onlar da e, ve e, halkla da baya bir uyum sağladılar. Fakat e, isimler zor telaffuz edildiği için hemen e, Sultan adındakiler e, onlara Türkçe isimleri takmışlar. Mesela Uçeye Deniz demek gibi bir şey mi? Gibi Oktacı mesela Vanga Ali, Zanga Canan, aynısı ya, Liu Ka Kamil, Li Latif, San Sinan ve Liyian Sena oldu. Teşekkürler. Liyian <gülüyor> <Yani> biraz gaybım. <gülüyor> Ay. Ay, li lilere latif mi denmiş? Vallahi en abi. çok li var çünkü. Bayağı latif. <gülüyor> <gülüyor> latif latif olacak. Süpermiş. Hadi bakalım. Hoş, Hadi, hoş Hayır. Sultanın evi yapılmıştır herhalde değil mi? Hadi li li, li li li li li li li. O bitti sanki şey. İs sayfaları gidiyorum. Asaplarım bozuldu. O, e, Ege bu lafı Buyurun. Ki, kusura bakma. E, Egecim senin uzay maceranda bir neşbe kaynağıda Almanya'da uzaya porna yıldızı gönderiyor. E, Fantasiye mi girdiler ya? Vallahi, ne zaman? Almanya'da yaşayan porno yıldızı ne demek ya? Ya bu ben anlamadım yani. Yaşayan porno yıldızı... Coco, Almanya'da ikamet ben anlamadım. Sevgili Coco parantez içinde 34 özel uzay yolculuğu düzenleyen Hollanda merkezli bir şirketten hayatının teklifini aldı. <gülüyor> Coco <gülüyor> eğitimleri başarıyla tamamlarsa... Coco Mardin, kadın mı erkek mi? Bakayım. Kadın. Evet, koku eğitimlerini başarıyla tamamlarsa Mart 2014'te uzaya giden ilk pornocu olacak. Eğitim uzaya <gülüyor> eğitimi seyredeceğiz mi biz ya? Şimdi yer çekimsiz örteme eğitimi. Aa, bu teklifi yapan, yapacağız. bu teklifi yapan kişi eğitim sırasında göz mü kırpmış? Eğitimlerinin başladım. <gülüyor> <bir gülüyor> tamamlarsan <gülüyor> mı demiş? Vallahi öyle bir şey olmuş. Pis adamların eline geçmiş. Yalnız şöyle üstü. bir şey söylüyor adamlar. Adamlarda şey demiş. Herkesin uzaya gidebileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Herkesin uzaya gidebileceği bir ortamda noktayı konuşması vardı. <gülüyor> Her meslek grubundan bir kişi demişler. Mesela pornocu bir kişi. Mesela işte radyocu. Radyocu bir kişi. Biz iki şekil iki kere başvurabiliriz biliyorsunuz evet, değil mi? Evet doğru. Radyocuyu seçmişler Ege ya. Seçmişler. O zaman mi? iktisattan gir abi. Saçı? Hayır. İktisatçı, kafeci. Onları. Kafeci. Kafe barcı. Kafecide e, bir kişi gidiyor. O da mı gidiyor? Ramazan'ı gönderiyorlar. Onu <gülüyor> konuştuğum abi. Beni, beni yazmışlar. Senin garanti diyorlar. Onu kesin gönderiyorlar. <gülüyor> İç <gülüyor> hizmetler eskisini... özür diliyoruz Tekrar özür Ay ay Valla her meslek grubundan <gülüyor> bir kişi gidecek Bir biz gidemiyoruz Bir biz gidemiyoruz Valla çok üzülüyoruz ya Yani bir gün birileri biz elimizden tutacak da ne zaman tutacak bilmiyorum ya Bu nasıl bir şeydir ya Uzaya gidiyor millet ...onu gönderiyorlar, bunu gönderiyorlar... ...yazık şu, ben kendim için istemiyorum Oktay... ...şu çocuğu göndersinler... Ay, ya. ...türkiye'den ilk uzaya gidenler de yine pilotlar falan olacak... yani ...her zaman olduğu gibi... O yani ...türkiye'ye geldiği zaman da... <gülüyor> ...çok uzak olacak güzel yani. ...üzülme, üzülme gecim, ...üzülme canım... ...ondan sonra şöyle bir gazetelere bakıyoruz... ...yılanlara, masal okuyan adam... ...ya biz ye. beyaz ekmek olayını falan da hiç konuşmadık ama... ...şimdi beyaz ekmek... ...beyaz ekmek, ee... sana beyaz ekmek yemesini öğreteceğim Oktay... Evet devam et Oktay The Django'nun etkileri bunlar <gülüyor> Beyaz ekmekte de vitamin baya var demiş Kim? Ee, Ahmet Bey Ahmet Kavak Baya bir uzun şey var e, Görevi var kendisine Genel müdür yardımcısı diyebiliriz ee, Vitaminlerin sadece ekmekten karşılanması tabii ki mümkün değil Ya Ama demiş, zaten ekmeği Vitamin de için yemek ne demek Ekmeği vitamine banarsın en fazla Vitamine banarsan vitamin olur. Proteine banarsan protein olur. Mesela ne Yağ istiyorsun? banarsan yağ, yağ olur. ya istiyorsan yağ ban. Yani neye banarsan işte ekmeğin öyle bir yapısı Özelliği var ya. Özelliği B1, B3, B6 vitaminleri net bir şekilde sadece Şimdi kuru ekmek, olur. beyaz ekmek yersen alacağın vitaminler. İçine bir de patates koyarsan oh. değmeğin <gülüyor> <değmin> keyfine demiş. <gülüyor> Tam buğda ekmeğinde beyaz ekmekten fazla kepek bulunduğunu söylemiş. Şimdi ekmek konusu ıı, kepeğe balı zaman diyor. beyaz ekmeği Al biraz tüpürükle. <gülüyor> Tüpürük. Onu ilk önce yağla sonra Tabii şey, kendi tükrüğü. Yani onu baştan söylüyorum. Mus gibi olur o da. Kepek oranı yüksek olduğu için tam buğda ekmeği daha faydalı demiş. Yani biraz kepek ıı, serpmekte fayda var ekmeğin üstüne. Ondan sonra diyabet riskini azaltıyor, bağırsak kanserini önleyici rol oynuyor kepek ekmek. Ee, ondan sonra e, başbakanın tavsiye eden, desteklediklerini ifade edelim. Herkes destektör bu fikri. Sıkıştı desteklemesinler. De. <gülüyor> Bakayım bir daha söyleyeyim. Beyaz Türkiye Zeynçiler Federasyonu şey Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve e, Gıda Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı kendisi. E, iki kişi Yeni, yeni görevinde başarılar Samimi değil diye bir bir şey okudum ben o e işte katkı ne, maddesi var falan filan gibi galiba benden beyaz ekmek karışım. samimi değil samimi olan kepek ekmek falan onu başbakan mı söyledi sayın başbakan söyledi? zannediyorum öyle sayın başbakan ama yani şimdi beyaz ekmekte da da daha da lezzetli Vallahi yani şimdi sucuklu yumurtaya bandın Orada sucuğun mu tadını alacaksın? Kepeğin mi tadını alacaksın? Ha, yani kepek girdi ortamı bozuyor ya. Bozuyor canım. Gene kepeğini al da bir öyledim mi yazılıyor? Dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan kepek desteği al abiciğim. Kepek destekle ekmeklerimizle hizmetinizdeyiz. <gülüyor> Ot dede kepek ekmek. Halsiz. Rezaveti. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Evet. Molotoflarla e, beyaz ekmek yiyen. Beyaz ekmek yiyerek başbakanın protesto <gülüyor> Protesto Örgütlüler Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 3'siniz modern sabahlar devam ediyor Sevgili sanat severler espriler ve şakalar Elbette buyursunlar efendim Nasıl devam ediyor diyenler olabilir ha, yani Esprilerle şakalarla oldu mu söylediğin iyi oldu son dakikada ee, Mehmetçiğe Helga uyarısı var İsterseniz ondan birazcık bahsedelim <gülüyor> Ee, işte bu. O zaman uyarılar köşesine Uy mi Uyarılar, evet, uyarılar tamam. köşesine. Çünkü benim de bir uyarım olacak. <gülüyor> Senin de mi uyarıların var Oktay? <gülüyor> Ama önce Helge uyarısını evet, diyeyim. Buyurun. Öncelikle cinsiyetçi yakışımı nedeniyle hangi gazetemiz bu? Baktan ten... gazetemize tebriklerimizi sunuyoruz. Allah, Allah gazete kalmayacak bunu. Eliyoruz gazeteleri, eliyoruz gazete kalmayacak ya. Patriotları... Sevgili Nijler programımızda o kadar... Net çizgilerle çizilmiş bir medya şeyi vardır ki çizgisi her geçen gün bir gazete daha geliyoruz yani. Ama posta gazetesi dirayet, çok, çok direniyor. Ne yani. sınavlardan geçti? Posta gazetesi o bebe bebele fotoğrafları bölümü var ya. Orada orada yırtıyor. Kıssak da falan son sayfada bebeler Hadi diyoruz bebelelerin şey ile verdiği moralde. Bir de iç sayfada şairlerle duygulanıyoruz. <gülüyor> Bitti gitti işte. Elimizden bırakamıyoruz. Patriot görevi için Kahramanmaraş'a gelenler arasında 26-20 tane de Alman kadın asker var. Bunlar da kışlaya geldiler. Şimdi hem Almanlara uyarılarda bulunuldu hem Türk askerlerine uyarılarda bulunuldu. Uyarıları isterseniz... Büyük bir abileri mi uyar uyarmış? Ha? Büyük bir abileri veya ablaları mı uyarmış? Komutanlar. Yaşça büyük olarak. Yaşça büyük olarak. Bakın olan... çocuklar... Yani ateşle Lersker barut misin? diyorum. Ateş diyorum barut diyorum diyorum, diyorum diyorum. Daha ne diyeyim diyorum. Uyarmış. <gülüyor> ee, yaklaşık 300 Alman askerinin bulunduğu e, kışla da e, çeşitli uyarılar var. Hemen bunları verelim isterseniz. Hmm. Türk komutanların karşısında ayak ayak üstüne atmayın. Bu zaten e, önde kadar rahatlanmış vallahi. ayak. Yani... Direk başlamamak için mi girmişler buradan? Yani bu seviyeden. Şimdi biraz sonra sakız seviyesine çıkacak. Sonra tweet elinde cep telefonu tweet <gülüyor> elinde tweet tweet elinde tweet tweet sonra da tweet tweet tweet mı tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet Onu da tweet Elinizde tweet yani. <gülüyor> gezmeyin, silmeyin, elinizde tweet <gülüyor> <tweetle dolaşmayın. gülüyor> Doğru ifade ederim. <gülüyor> Ondan sonra cümle, işte kışla içinde araç maraç araç, onlara dikkat edin falan filan. da Türk askerlerde uyarılar var, hemen. Alman kadın askerlere yaklaşımınıza dikkat edin. Misafir berber olun ama şakalaşıp fazla da samimi olmayın. Şakaya şaka ser, serbest mi yani? Ya şaka şakalaşıp fazla, fazla samimi olun. Şakalaşmayın kadar samimiyet belli noktay. Çünkü şakalaşın ne oluyor? Geçecek şakası Şakalaşacak olan... kadar samimi değilim diye bir de şaka anlayışımızı da biliyoruz. Yani, şakala şaka Şakala şaka diye orada valla <gülüyor> bunun üzerine herkes anlaşıldı mı demişler. Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Duymuyoruz. Devam şimdi. demiş. Anlaşıldı. Devam demiş. İstirahat demiş. Oradan herkes dağılmış. Güzelce istirahatlarını etmiş. Ve sindirmişler o gün. Bütün bu şeyleri. Yatmadan önce tekrar. E Çok vallahi. önemlidir çünkü. Avustralya'da da bir uyarı var ama hiç öyle senin söylediklerin gibi değil. Biliyorsun Avustralya'da bir ee, amacını aşan bir gelgit olayı yaşandı. Ama Sular yani. yükseldi. <gülüyor> Sular yükseldi. Herkes sabah kapısını açtı. Öyle yapmış Avustralyalar. Aman her zaman yaşadım sedip şey yatmışlar. Sonra sabah bir kalksan, bir aç kapıyı. Kapının dibinde su. Aa! Aa demişler. Ondan sonra sel suları tabii çekildi. Ee, çekilince bu sefer ne korkusu var şu anda Avustralya'da? Sivrisinek Sinami olamaz. Değil. Sivrisinek Aa, değil. şey olmuş fare. Daha büyük daha büyük düşünün büyük büyük düşünmenizi istiyorum daha büyük ne olabilir Hı -hı. sel suyu çekilince ben... yengeç baskını mı ne nasıl yengeç mi yaptım ne ben sana ne yaptım ya ya? Böyle taklitten yaptım, dev yaptım. Yengeç diye düşün. büyük Kala düşünün ya. diyorum sen yengeç diyorsun büyük yengeç diyorsun. diyor canım o da küçük el kadar yengeç demiyor evet. ha, bak böyle gösterdi hmm. yok ya bir din timsah valla her tarafı timsahlar e, sarmış ya da sarmak üzere timsahlar demişim. basmış dört bir yıl eee nasıl ya bu, bu şey mi İstediğin kadar konuş şu biraz önceki anı Unutmayacağız bari <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Araya istediğin tutar kadar yanıyor Çünkü kafamızı kaldırıp baktık Hat Hatıra mı? ve timsahla Hiç böyle bir kelime olarak şey yok yani. Hatıralar timsahlar Timsah gözyaşı var ya Oradan oradan ya. herif <gülüyor> <gülüyor> Şıracı ve bozak <gülüyor> İçinçesini dinlediniz <gülüyor> Tuzlu su timsahları e, Çevreye yayılmış Bırak Senle ya, beraber Tuzlu yayılan timsah mı olur? Onlar da uydur uydur her Hakikaten. şeyi buyduruyor. Tuzlu su timsah. Bu karısını timsahlara atan adamın dizisi Avustralya'da mı geçiyordu? Ee, Aa, Avustralya evet şey diyorsun mıydı? estetik ameliyat geçirdik. Evet. Olabilir Avustralya'da olabilir. O film cennete dönüş. Cennete dönüş. dönüş. Benim aklıma gelmiş de Twitter'da hemen yetiştiler. Kimsenin unutamadığı dizi. Niye onu Beren Saat oynamadı? Kim Şimdi o, intikam dizisini almışlar ya. Evet. Onun aslında Türk versiyonunu yapsalar. Orada kadın şey miydi? yüzü timsahlar tarafından yani hiçbir tarafı yeniyor. Yer, yer, e, e, estetik oluyordu başka birisi olarak. Ha mi geliyordu? Hı. Ne kadar güzel diziydi o ya. Vallahi zevkle seyrediyorduk. Hı. Bütün aile ekran başına toplanıyorduk. O ya, timsahları atladık. Ya hoş bir diziydi. O da yani o Türkiye'de öyle diziler. bir dizi Aa. şey yapsan. Timsah şey yerine atarsın timsah, orada? Timsah diye ne bir şey atarsın? yok yani ne yapacaksın? Bir dakika ne çiftliği var? Alabalık çiftliği alabalıkları atsak. Eşek. üstü ıslanmış oluyor. Kuş kıyafetlerle dönmüş kuş ıslanamamış. <gülüyor> Islaktı bu çocuk. <çiftçi. gülüyor> Ondan sonra ne çiftliği Eşek var dizi? Çiftliği, Eşek olabilir. çiftliği ı -ı, olmaz. At, deve kuşu çiftliği. Yoksa kuşu piranaları mı atıyordu? Yok canım kimseye atıyordu. timsah. timsah. Kaktırma suretiyle. Dizi kaktırmayla başlıyordu. Ya da Avustralya'ya gitsin işte tatil zengin zaten adam orada. Gitsin avukat. Kadın mı zengindi? Kadının parasını almak için. Kadının Saktı parası. Bir. Cennet adasında mı? C Cennete dönüş. Cennete dönüştü. Cennet adasında şey, tatü. Tatü vardı. Uçak, uçak. O, onu hatırlatayım dedim. Hatırlamayanlara güzel bir hatırlatma oldu diye düşünüyorum. Ya benim Matilda'm uçak demiyor da babacığım diyor. <gülüyor> Başka diziyi mi hatırlat? Başka diziye geçmemek için şu anda zor tutuyorum kendimi. <gülüyor> Tony Williams'ı biliyorsunuz. Belediye Başkan Yardımcısı uyarmış. Ne diye? Timsaklara bakarak olun. Şu anda demiş 1100 evin bahçesinin bahçesinde demiş timsah olabilir demiş. Lütfen demiş dikkat demiş. Timsah da yaslı yaslıya hiç belli olmaz. Hiç vallahi çamura belenir hiçbir şey anlamazsın. Zaten tipsiz bir şey ne olduğu anlaşılmıyor. Yani şimdi timsakların da gücüne gitmesin de yani. İyi hani, bir şekilli hayvanlar. Değil de çok ben. da şekilli değiller. Bu kadar milyonlarca yıl içerisinde insan bir. Ne vahşi hayvanlar var yani şey dersin tamam birisi yiyecekse beni bu Mesela yani, kaplan. Yani. Kaplan mı yesin, timsah mı yesin? Tigrasa değil mi? Ha hangi hayvan tarafından yenilmek <gülüyor> isterdiniz? Neden? <gülüyor> Neden? Ee, ben de hakikaten şimdi asil bir... Ben şey ya... E Leopar ya ben. Bir kere benim bazı kıstaslarım var. Birincisi tek hayvan yesin istiyorum. Ha, yani... ha, o zaman kaplanama geçeceksin. İşte kaplanda o sıkıntı var. Aa, ben... Yok kaplanlar tek avlanıyor ya. Kapl tek, tek avlanıyor da hep beraber yerler. Yok ya... Bu ayrı alanın tadı ayrı olur falan demiyor onlar. Tek başına alıyor, alıyor gidiyor gidiyor yani. Yok ya bir şeyin başında, hayvanın başında üşüşmüş. Aslanlar sürü, da öyle de. Kaplan da yok. Kaplan da yok. yok mu? Kaplan da yok hocam. Leopar'ı istiyorsan alır seni ağaca götürür ağaçta. Ama o da güzel. O da leopar, da. leopar. Benim tercihim leopar. Ben kaplan isterim ama. Ben kedi familyasını istemiyorum. Bir kedi besleyen bir insan olarak. O bana... Yani. Ama o senin de, evet, yani de şey gibi nankörlüğün artık... Yani daniskası olur. olur. Ama yani kediyle de şeyi aynı kefeye koyma. Aynı familia be. Aynı tipe bak. Biraz daha yakın çekim yap. Aynısı. Yani kameraya... Bakayım. <gülüyor> Doğru evet aynısıymış. <gülüyor> yani aynı hareketler hareketler falanlar filanlar aynı. Bir büyük aslanlarda şey yalanma şeyi öyle yok. Hani kedilerin şöyle bir... Oradan, Yo hani, yalanıyorlar. Böyle... Aslanın pabuç gibi dili var. Ba bacak aralarını yalıyorlar mı çok affedersin? Bilmiyorum. Ben de şöyle bir şey de görmedim. <gülüyor> öyle bir şey yapıp böyle bacakları şöyle bir tuhaf açıp ya bütün Hayır. evet o hareket yok. O hareket yok. Bütün, bir o yok yani. Bütün aslanlara özel yok ama arada var öyle <gülüyor> yalayan aslan. <gülüyor> Nasıl mesela? insanda var. Aslanlarda da var yani. Bir yani... de kedigillerde şey ne derler. Onlar güzel avcı olduklarından. Hı. ilk böyle öldürücü ısırış diye bir şey var. Hı. Evet. Yani belgesel. Hemen şey yapıyor seni. Ümüsü Yoksa çünkü hayvan seni yerken hala can çekişiyorsa şey olur yani. Al, ne senin peki? İnsan faiz? olarak güya zeki olacağım bilmem ne olacağım. Hayvan beni yedi o çünkü bir aşağılanma hissi de var. Tabii. Yenilmedi. Tabii. Fail söylemedin. Neyi söylemedin? Fil mi? Yok canım fil yemeyeyim. Açık. Mundar Mundar mı etmek istiyorsun? <gülüyor> mundar mı olmak istiyorsun? Yenmeyeyim? Ya mundar olmayayım da. Ve ne o zaman söyle. Böyle şey olabilir ya. Tefek tip... balığı falan. İnan mı? İlan tipi bir Aman. şey. Aman. İl... Bütün ağabey. Vah yılanı büt... ha, yani bütün daha yutsun mu? Anakonda tipi bir şey. En <gülüyor> Anakonda ağacın altında. <gülüyor> Kalıp beni oran. <gülüyor> Ena Konda, güzel olur diye düşündüm, bilmiyorum. Ya Faik gittin ne seçtin ya? Ena Konda seçtim. Ena seçilir mi ya? Ena Sevgi dinleyiciler, ya? siz de sizi yemesini istediğiniz sayfanları bizlerle paylaşabilirsiniz. <gülüyor> Senin ne? Kaplan mı dedin aslan ben mı? Ben kaplana dedim. döndüm tekrar. Ben leopar. Aslanlar çünkü parçalıyorlar böyle. Ha, öbürü zaten ki şey değil. Öbürü ikna yöntemiyle yiyor. Ya, ben seni şey yiyeceğim. Beni avladı yedi. Öbürü bir avladı parça bir ayağı çekiyor. Ondan sonra sırtlan sürüsü geliyor. Aslında tek başına ise korkuyor kaçıyor. Falan. Hele sırtlanın beni yemesinden artık tiksinirim. Peki şekil güle güle. olarak aklınızda bir şey var mı? Şekil hocam? Yani mesela... Filete çıkarsın. <gülüyor> Hayır yani mesela bir nehirden yatağımda karşıdan mı? karşıya geçerken mi yakalanmak istersiniz? Yoksa düz bir ovada kaçmaya çalışırken mi? <gülüyor> Uyurken yatağımda. <gülüyor> Öcesi nasip olsun. <gülüyor> Ne diyelim aday hepimize. Sevdiklerim yanımda. O sırada aslan kükresin. <gülüyor> Onlar kaçırsınlar beni yesin. Senin mesela fahir çok belli. Aynen aynen aynen. Yani, tahmin ettiğimiz gibi <gülüyor> testiden içerken yiyeceksin. <gülüyor> testiden su içerken gelecek senin ölüm. <gülüyor> ölüm testiden geldi.